Belli günler değerli dinleyenler. Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu, mutlu olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyor. Ve yine her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine An İbn-i Ümer'e radiyallahu anh Kalen Nebiyyü, sallallahu aleyhi ve sellem Fi hadisi kutsiye Şereful mu'mini Kıyamul leyli Ve izzuhu İstigna'uhu Sahabe efendilerimizin Önde gelenlerinden Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir kutsi hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Müminin şeref ve itibarı gecelerini ibadetle geçirmesinde izzet ve haysiyeti de Gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır. Bu kutsi hadisi bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Müminin şeref ve itibarı gecelerini ibadetle geçirmesinde, izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup. İnsanlara el açmamasındadır demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anh rivayetiyle. Müminin şeref ve itibarı buyuruyor Efendimiz, gecelerini ibadetle geçirmesinde, izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır. Zannediyorum, bunu açmaya gerek yok. Gayet anlaşılır, Gayet sade, Gayet güzel bir ifade. Müminin izzeti, Gece ibadeti, Gece ibadeti çok önemli. Değerli dinleyiciler, Müminin şeref ve itibarı, Gecelerini ibadetle geçirmesinde, Müminin şeref ve itibarı, gecelerini ibadetle geçirmesinde, izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup, insanlara el açmamasındadır. Son olarak bir daha ifade ediyorum. Müminin şeref ve itibarı, gecelerini ibadetle geçirmesinde, izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup, insanlara el açmamasındadır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak şefaatine mazhar eylesin inşallah Geldik bugünkü öykümüze Kimsesiz bir kız çocuğu her zamanki gibi caddenin köşesinde durmuş dileniyordu Üzerinde yırtık pırtık elbiseler vardı Yüzü gözü kir ve pasaktan zor seçiliyordu Görenin yüreğini burkacak kadar sefalet içindeydi Zengin adam her zamanki gibi o caddeden geçiyordu. Kızı gördü ama dönüp bir daha bakmadı. Köşedeki gazeteciden her günkü gazetesini satın aldı. Sonra da saray yavrusu evine, mutlu ve sıcak ailesine döndü. Mükellef yemeklerle donatılmış masaya oturduğunda nedendir bilinmez o dilenci kızı hatırladı. Onun bu sefaletine göz yumduğu için ruhunda Allah'a karşı bir sitem duygusu uyandı. Bu duyguyla kendi kendisine düşündü. Nasıl olur da Allah bu kadar küçük bir kızın böylesi bir fakirlik içinde yaşamasına izin verir? Neden o kıza yardım etmek için bir şeyler yapmaz? Tam bu sırada kalbinin derinliklerinden kopup gelen bir ses... ...ruhunu titretmeye başlamıştı. Yaptı. Seni yarattı... ...ve bir kısmını muhtaçlara dağıtman için... ...sana zenginlik verdi. Kainatta ve üzerinde yaşadığımız şu dünyada müthiş bir denge var ve bu denge içerisinde gerek ekosistem, ekolojik denge gerekse insanların imtihan için ...verilen bazılarının zenginliği... ...bazılarının fakirliği... ...bu müthiş dengenin... ...bir parçası olsa gerek. Onun için... ...bize verilen nimetler... ...sadece... ...kendimiz için verilmemiş. Hayvanat alemi... ...adeta... ...bize bu dersi vermekte... ...arı... ...binlerce çiçekten topladığı... ...o özlerle bal yapıp... ...bize sunmakta... ...koyun... ...bağışlayın... ...onlarca... ...otu... ...nebatı yiyip... ...sütü bize vermekte... ...balık... ...denizin dibindeki... ...o yiyeceklerle beslenip... ...büyüyüp... ...etini bize sunmakta... ...elhasıl... ...her şey... ...kendi lisanıyla... ...hem Cenab-ı Hakk'ı... ...kendisine vermiş olduğu vazifeyi yapmakta... ...hem de biz insanlara... ...adeta... ...hep bana... ...hep bana değil... İnsanın başkalarına hizmet için yaratıldığını çünkü sadece kendisi için yaşayan insana o insanın en başta hayatını hayat demek çok zor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep ümmeti demiş, hep onun için yaşamış. Bu noktadan mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülkte yalan. Gel biraz da sen oyalan demiş ya. Onun için her şey verilmiş bir imtihan bize. Değerli dinleyenler, namaz biz günümüzün müminleri için çok çok önem arz etmesine rağmen ben onun hakiki yerine oturduğunu zannetmiyorum. Onun için bir dizi sohbet yapacağız sizlerle. Mesela bir arkadaşın başından geçen bir hadise, çoğunu siz de yaşamışsınızdır. Daha önceki sohbetlerimde ifade etmiştim, bir defa da ben yaşamıştım. Sabah namazı için ağlanır mı diyor. Yaklaşık 15 sene önce bir arkadaşımızı ziyarete gidiyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte otobüsümüzde yol alırken sabah namazının vakti girmişti. Açıkçası yolun ne kadar süreceğini, sabah namazına yetişip yetişmeyeceğimizi bilmiyordum. Her yolculukta yaşadığım namaz sancısı öylesine kaplamıştı ki her yanımı uyuyamıyordum. Bu güzergahta ilk defa seyahat ettiğimden nerede mola verileceğini ve gideceğimiz yere ne zaman varılacağını bilmiyordum tecrübeli arkadaşlarımdan birine yaklaştım namazı ne zaman kılacağız ben buraları bilmiyorum namazı kılacağımız yere geldiğimizde bana haber ver dedim uykulu gözlerle cevap verdi tamam kılarız merak etme sonra da gözlerini kapayıp uyumaya devam etti Hem de namazını kılan çok dindar bir arkadaşımızdı o. Merak etme dedi ama merak etmemem mümkün mü? Ne zaman uyanacak nasıl uyanacak belli değil. Hani dese ki seni uyku tutmuyorsa beni şu saatte uyandır ki hazırlık yapalım tamam ama yok. Dakikalar birbirini kovalıyor. Sabırsızlık içerisinde sayıyorum saniyeleri. Güneş ışığı doğmak için Saniyede 300 bin kilometre hızla koşuyor Etrafta hiçbir çaba yok Keşke güzergahın nasıl olduğunu bilip abdesti olsaydım Hiç değilse arabada kılardım şimdi bu da mümkün değil Çaresiz bir diğer arkadaşımıza yöneldim Namaz geçmek üzere Ben şoföre namaz için ricada bulunacağım Durmasa ineceğim dedim Kaşlarını çattı Alaycı bir ifadeyle Ya sen aklını mı kaçırdın dedi Şaşırdım üzüldüm kırıldım Namazlarını kıldığını bildiğim bir kimseydi o Gerçekten ben aklımı mı kaçırmıştım Otobüste mışıl mışıl uyuyup Uslu uslu ses çıkarmadan Rabbimi düşünmeden oturmalı mıydım Kendimi sorguladım Sabah namazını bu kadar düşünmekte Haksız mıydım Cevabını Merhum babamdan dinlediğim Şu hatırada bulabilirsiniz Diyor anlatan Babam 1950'lerde Emir Dağı'da, Dayısına misafir oluyor Onların iş yeri Büyük İslam alimi Bediüzzaman Hazretlerinin Kaldığı evin tam karşısında Geceyi dayısı geçiren babam Sabahleyin bir ağlama sesiyle uyanıyor Şöyle anlatıyor babam Baktım ki dayımın oğlu hıçkırı hıçkırı ağlıyor Kocaman delikanlı Ama çocuk gibi gözyaşı döküyor Bu durum karşısında Başına kötü bir olay geldiğini veya Acı bir haber aldığını sanıyor Hayrola Ceylan Neyin var niçin ağlıyorsun diye soruyor Aldığı cevap çok ilginç Sabah namazına kalkamadık Baksana güneş doğmuş onun için ağlıyorum İşte ikinci bir örnek Olay Mehmet Paksu hocanın dedesinin başından geçiyor Dedesi tarlaya ekim biçmeye gidiyor Tabi uzun yaz günlerinde Geç saatlere kadar çalışıyor Yorgun ve bitkin bir şekilde uyuyor Sabah kalktığında bir de ne görsün Güneş doğmuş ve sabah namazı kaçmış Namazı kaçırdığına o kadar üzülmüş ki hıçkırıklara boğulmuş Beyaz sakalını kırmızı toprağa sürerek ağlıyor ve sürekli şöyle diyormuş Ben ne yaptım? Ben ne yaptım da sabah namazını kaçırdım? O kadar ağlamış ki beyaz sakalı toprağa sürmekten dolayı kırmızılaşmış Evet namaz için ağlanır, namaz için akıl kaçırılır ona can ve canın feda edilir. Ama şimdi bu gerçek anlaşılmıyor. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, sabah namazını düşünmek delilik, kalkamayınca ağlamak gariplik olabiliyor. Gerçekten sabah namazını kaçırınca üzülmemiz gerekmez mi? İmandan sonra en büyük ve en mühim mesele olan namazın, bir vakti geçirilince, ...hiçbir şey olmamış gibi normal mi karşılamalıyız? Bir vakit namazı kaçırmak sıradan bir hadise mi? Sabaha kadar... ...Dünya kupası maçlarını izlemek mantıklı... ...ama sabah namazını düşünmek gereksiz mi? Oysa uykusundan uyanamadığı için... ...üniversite imtihanını kaçıran bir genç... ...üzüntüsünden, kahrından yeri göğü yıkabiliyor... Peki Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ayrı hadiste dünya ve içindekilerden hayırlıdır dediği sabah namazının sünneti ve farzı bir maç kadar önemli değil mi? Dünya ve içindeki tüm hazinelerden daha değerli olan sabah namazı bir üniversite imtihanı kadar ehemmiyet taşımıyor mu? Namaz için ağlamak üzülmek gerekmiyor mu? Büyük velilerden Beyazid-i Bestami Hazretleri Bir gün sabah namazına uyanamaz Sabah olduğunda O kadar üzülür O kadar ağlar Nefsini suçlayıp yüreği yanarak Öylesine bir istiğfar eder ki Bu yüzden Sabah namazının Sevabından daha fazla ecir kazanır Bunu gören şeytan Ertesi gün o zatı erkenden sabah namazına uyarır. Çünkü müminler sevap kazandıklarında şeytan kahrolur. Madem ki o zatın namaz kılamaması, Allah'a daha çok yalvarmasına sebep olmuştur, şeytana düşen, onun ikinci kez gözyaşı döküp yalvarmasını engellemektir. Acaba bu zamanda, sabah namazını kaçırdığında ağlayan, pişman olan, tövbe ve istiğfar eden, Nasıl kalkabilirim diye çırpınan ne kadar mümin var dersiniz. Elimizde çok sağlıklı bir istatistik yok ama şu kadarını söyleyebiliriz. Üç büyük ilimizdeki üniversiteli gençler arasında yapılan bir ankete göre, beş vakit muntazam namaz kılanların oranı yüzde on. Bunların da en çok kaçırdıkları namaz, hiç şüphesiz sabah namazı. Beş vakit namaz kılan müminler içinde haftada, ayda veya birkaç ayda bir sabah namazı kaçıranların sayısı oldukça fazla. İsterseniz başta kendi nefsinizde, sonra çevrenizde küçük bir araştırma yapın. Bu acı gerçeği bütün çıplaklığıyla göreceksiniz. Oysa sabah namazı ve tüm farz namazlar, başta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, ve onun güzide asabının üzerinde Tir tir titrediği muhteşem bir ibadettir Bir mümin sabah namazını kaçırdığında Aklını kaçırmış gibi deli divane olmalı Tepesi atmalı Dünyası kararmalı Kahvaltı yapacak bir iştah bulamamalı Akşama kadar kendini cezalandırmalıdır Sabah namazı kaçtığı gün yer yerinden oynamalı Aklı başından gitmeli Tevbe ve istiğfar için Allah'a el açmalı Yalvarmalı Af dilemelidir Ve hepsinden önemlisi de Sabah namazını kaçırma işini Kesinlikle sıradan görmemeli Olabilir kabul etmemeli Nefsine Gafletine Uykusuna isyan etmelidir Hemen nerede hata ettim Hangi tedbiri almalıyım ki bir daha bu acıklı azaba düşmeyeyim diyerek çözüm arayışına girmeli, çözümü bulmalı ve derhal uygulamalıdır. Çünkü söz konusu olan çocuk oyuncağı değil, sıradan bir olay değil, üç günlük dünya hayatını ilgilendiren bir mesele değil. Sözünü ettiğimiz bizim kainatın ve her şeyin sahibi Sultanı, Yaratıcısı olan Allah'ın huzuruna girme. Onun dergahında secdeye kapanma. Canımız, cananımız, biricik varlığımız, sevenimiz, sevgilimiz olan Zat-ı ibadet etme meselesidir. Dünyada hiçbir şey bundan daha mühim, daha lüzumlu, daha sevimli, daha vazgeçilmez olamaz. Eğer burada bir eksiğimiz varsa hata bizdedir. Bir mümin haftada bir, ayda bir sabah namazı kaçırmayı normal göremez, kabullenemez. Namazlarımızı kaçırıyorsak, bu gidişe dur demek, silkinmek, titremek, ihmalimize isyan etmek artık yeter demek durumundayız. Kulu olmakla iftihar ettiğimiz, Rabbimiz bizden böyle bir umursamazlık, ...böyle bir vurdum duymazlık istemiyor. Ümmeti olmakla şereflendiğimiz... ...sevgili peygamberimiz... ...Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...bize ihmalkarlığı ders vermiyor. Onun bütün ömründe kaçırdığı sabah namazı... ...sadece bir tanedir. O da savaş dönüşü... ...aşırı yorgun ve uykusuz olduğu bir zamanda... ...nöbetçinin uyuması yüzünden... ...ve... Belki de ümmetine böyle durumlarda nasıl davranması gerektiğini ders vermek hikmetiyle olmuştur. Gerçek bu iken sabah namazına duyarsız kalamayız. Sabah namazı için nasıl bir durumda olursak olalım, ister onu haftada bir, ister yılda bir, hatta birkaç yılda bir kaçırıyor olalım. Yeni bir ubudiyet şuuruyla donanmak, yeni bir cihet ve gayret kılıcını kuşanmak, yeni bir tebliğ ve ikaz harekatı başlatmak durumundayız. Evet, namaz en vazgeçilmez ibadettir değerli dinleyiciler. Rabbimizin bize emrettiği en büyük ve en vazgeçilmez namaz ibadetini hakkıyla ve eksiksiz yerine getirebilmemiz için ilk şart namazın önemini çok iyi kavramaktır. Her şey önemi derecesinde vazgeçilmezdir. İslam büyükleri Ölüm döşeğinde bile namazlarını kılmaktan vazgeçmemiştir. Ama biz ahir zaman Müslümanları Hiçbir gerçek mazeretimiz olmadığı halde Namazlarımızı terk edebiliyoruz. Gereken önemi verseydik böyle durumlara düşer miydik? Yemekten, sudan, havadan vazgeçtiğiniz oldu mu hiç? Daha fazla imkana kavuşabilmek için yapılan Açlık grevi dışında hiçbir insan yeyip içmeyi terk etmez, unutmaz, vazgeçmez. Maddi hayatımızın devamı bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasına bağlıdır. Onların önemi ve değeri onları vazgeçilmez kılmıştır. Manevi hayatımızın canlılığının devamı da başta namaz olmak üzere tüm ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmemize bağlı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Yüce Sahabeleri, Bedir Savaşı'nın en şiddetli anında bile namaz kılmayı ihmal etmemişlerdi. Canlarını kurtarmayı değil, sonu ölüm de olsa namazı tercih etmişlerdi. Niçin? Çünkü biliyorlardı ki canı korumak, canı bağışlayanın elinde. Namaz ise canı verenin emri. Canlar, cananının emrini hiçe sayan candan hayır gelir mi? Canlar cananının emrini hiçe sayan candan hayır gelir mi? Hem bütün canları elinde tutanın emri hiçe sayılarak o can korunabilir mi? Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Kaddesillâh-ı Sûr Hazretleri en şiddetli hastalık anında dahi ibadetlerini ihmal etmemiş Hatta rahatlaması için ayağının uzatılması üzerine hemen ayağını geri çekmiş, Rabbime saygısızlık yapamam demişti. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Hazretleri bir Ramazan ayında çok şiddetli bir hastalık döneminde beş gün boyunca neredeyse yiyip içmeden yaşamış ama ...namazını ve orucunu asla ihmal etmemişti. Onlar namazı nasıl görüyorlardı ki... ...onun önünde hiçbir engel tanımadılar. Günümüz Müslümanının eksiğini ki... ...en basit bir engelde namazdan kolayca vazgeçiyor. İşte burada Rabbimize ve onun yüce Resulüne... ...Aleyhisselatü Vesselam'a yönelmemiz gerekiyor. Çünkü namazı bize emreden, öğreten, anlatan onlardır. Namazı biz icat etmedik değerli dinleyiciler. Durup durduk yerde, bizi yaratanı nasıl hoşnut edebiliriz? Gelin şöyle yatıp kalkalım, şöyle dua edelim diyerek namazı biz uydurmadık. Namazı Allah emrettiğine göre, namazın önemi konusunda da ona başvurmamız gerekiyor. Yoksa hem Müslümanım deyip, hem de namaz konusunda dilimizle veya fiilimizle akıl yürütemeyiz Müslüman Allah'a teslim olan her meselede ona başvuran onun rızasını gözeten demek değil midir oysa namaz konusundaki ihmaller kusurlar tembellikler ve öne sürülen bahaneler Allah'a teslim olunmadığını gösteriyor bu ise büyük bir çelişkidir ...büyük bir hatadır. Bunun için namaz konusunda nefsimizi konuşturmak yerine... ...Allah'ın kitabına, ...O'nun yüce Resulüne aleyhissalatü vesselama... ...ve bu iki kaynaktan beslenen İslam alimlerine yönelmek gerekir. Acaba onlar namazı nasıl görmüşler? Nasıl bir önem ve değer vermişler? Nasıl anlatmışlar? Nasıl kılmışlar? Bunları öğrenirsek... ...namaza verdiğimiz önem artar... Ve namaz hiçbir zaman vazgeçemediğimiz bir eylem olur. Namazı, hayatının en vazgeçilmez bir parçası yapmak isteyen Müslümanın ilk kazanması gereken sağlam ve güçlü bir imandır. Emirler ve yasaklar, geldikleri makama olan inanç, saygı, güven ve bağlılığın derecesine göre önem ve değer kazanırlar. Bir çocuk, Kardeşinin emrine kulak asmayabilir ama babasına itiraz edemez. Eğer bir kimse Müslümanım dediği halde namazını kılmıyor veya ihmaller gösteriyorsa ilk problemi bellidir. Allah'a olan inancı sağlam değildir. Çünkü insan bir ağaç veya bina gibidir. Onun kökü ve temeli imandır dalları ve duvarları ise ibadetlerdir. Kökü hastalanmış bir ağacı, dallarını ilaçlayarak kurtaramadığımız gibi, temelleri sarsılmış bir binayı da, odalarını boyayarak tamir edemeyiz. Bu örneklerde olduğu gibi, namazında ihmali olan bir mümin de, önce imanını kuvvetlendirmelidir ki, namaza dört elle sarılsın. Her yerde hazır ve nazır olan Allah'ın, her an kendisini görüp gözettiğini çok iyi bilmelidir ki, hareketlerine çeki düzen versin ve namazını hiç bırakmasın. Hepimiz, acaba güçlü ve sarsılmaz bir imana nasıl sahip olabiliriz? Dünyamızı ve ahiretimizi aydınlatacak bu muhteşem gücü nasıl kazanabiliriz diye düşünmeliyiz. Kendimizi bile bile tehlikeye atamayız. Namazı ihmal etmenin Dünyada ve ahirette bizi uğratacağı acıklı hali bilmeyerek vurdum duymaz olamayız. Böyle bir umursamazlık bize yakışmaz. İnsan varlıkların en akıllısı, sonunu en iyi düşüneni ve çıkarını en fazla kollayanı değil mi? Namaz kılındığında en fazla sevap kazandıran, ihmal edildiğinde ise en büyük azaba sebep olan bir ibadet olduğuna göre her gün namazı düşünmemiz her gün bir adım daha ilerlememiz gerekmez mi? İman ve ibadetle ilgili birbirine yakın üç kavram vardır değerli dinleyiciler. Bunlar huzuru daimi, hakkal yakin ve ihsandır. Hakkal yakin kendisinden önce gelen iman mertebelerinden ilmel yakin ve aynel yakinin üçüncüsü ve en üstünüdür. İhsan, iman ve İslam'dan sonra gelir ve ibadette en kemal mertebedir. Huzuru daimi ise her an Allah'ın huzurunda olduğunu hissetme halidir ve marifetullah'ta pek mühim ve faziletli bir yeri vardır. Bunların hepsi de tahkiki imanla ilgilidir. Çok kuvvetli ve sarsılmaz bir imanın ifadesidir. Hakkal yakın. İman hakikatini tam hissetmek Zevk etmek ve yaşamaktır Nasıl ki Mutfaktaki yemeğin varlığı Üç yolla bilinir Birisi onun kokusunu duyunca Ne olduğunu anlamaktır ki Buna ilmel yakın denir Diğeri Gidip gözle görmektir ki Aynel yakindir Üçüncüsü ise Bizzat yemek Onun tadına bakmak Ve özelliklerini hissetmektir Nasıl ki sonuncusu en kuvvetli bilgi ise Hakkal yakinde en kuvvetli iman mertebesidir İhsan ise Allah'ı görür gibi ibadet etmektir Peygamberimiz bir hadislerinde bunu anlatırken İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmektir Her ne kadar sen onu görmüyorsan da O seni görüyor buyurmuştur Bu durumda İhsan Allah'ın seni gördüğünü bilme şuurudur bir bakıma bir gün Allah dostlarından birisi namaz kılarken evine hırsız girmiş Ve ne var ne yok her şeyi toplayıp gitmiş Nasıl olur sen evdeyken her şeyi alır gider hiçbir şey duymadın diye sormuşlar Ben o anda namaz kılıyordum Rabbimle beraberdim hiçbir şey ne gördüm ne duydum demiş İşte ihsan budur Tıpkı Hazreti Ali Efendimizin radıyallahu anh'ın Ayağına batan oku namaza durduğu zaman çıkarmalarını istemesi gibi. Çünkü o anda kendinden geçiyor ve namaz ona ameliyat anında kullanılan bir anestezi görevi görüyor. Dış alemden kopup ulvi alemlere dalıyor. Huzuru daimi Ve huve ma'kum eyneme kuntum ayetinin sırrına masar olmaktır. Yani siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Hadid Suresi 4. Ayet Meali Günün 24 saatinde ne kadar mekan değiştiriyorsak değiştirelim, nereye gidersek gidelim, her yerde isim ve sıfatlarıyla hazır ve nazır olan Rabbimiz bizimle beraberdir. İmanın en mükemmeli, nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir buyuran, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bu ayeti hem de huzuru daimi açıklamış oluyor. Huzuru daimi Allah'ın varlığını, isimlerini ve sıfatlarını öyle bir hissetmektir ki her anının onun bir ihsanı ve her davranışının onun kontrolü ve gözetiminde olduğunu bilmektir. Ayetlerde belirtilen onun izni olmadan bir yaprak bile düşmez. O gönüllerinizdekini bilir o kişi ve kalbi arasına girer gibi manalar inandığımız kabul ettiğimiz gerçeklerdir her mümin bunu kabul ve tasdik eder ancak huzuru daimi her an bu gerçeklerin farkında olduğunu bilerek yaşamaktır Allah'ın kendisini görüp gözettiğini bütün isim ve sıfatlarıyla her yerde tecelli ettiğini her şeyiyle ona teslim olduğunu bilen ve her an bu gerçekleri hisseden bir insan günah işleyebilir mi? Haksızlık yapıp yalan söyleyebilir mi? Huzuru daimi bütün zerreleriyle hisseden bir mümin, Ezanlar asumanı çınlatırken namaza koşmak dışında bir başka işle meşgul olabilir mi? Hele ibadetlerini ihmal edebilir mi? Sabah namazı vakti geldiğinde uyumaya devam edebilir mi? Eder mi? Mümkün değil, onun varlığına yürekten inanan, her yerde hazır ve nazır olduğunu bilen, hayatının ve ölümünün, sevincinin ve üzüntüsünün ancak ve ancak onun kudret ve iradesinde bulunduğunu tam kabul eden bir mümin, Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkamaz. İşte bu makama ulaşan maneviyat büyüklerinden Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi, ...hasta iken bile ayağını uzatmaktan kaçınır. Çünkü o Allah'ın huzurundadır. Sultanlar sultanının huzurunda ayak uzatılır mı? Etrafındakiler onu rahatlatmak için ayağını uzatırlar... ...hemen geri çeker, beni günaha sokmayın der. Bu yüce makamın yücelerinde olan Bediüzzaman Hazretleri... ...bir saniyesini bile boş geçirmeden ibadet eder... ...diz çökmekten ayakları yara olur... Talebesi Molla Resul böylesi takvayı aklına sığıştıramaz da ve nazı geçtiği için şunları söylemekten kendini alamaz. Biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor. Bediüzzaman Hazretleri huzuru daimi anlatırken sık sık bir Arap şairine ait olan şu ifadeyi zikreder. Her yerde her şeyde Allah'ın birliğine delalet eden bir ayet vardır. Evet Huzuru daimi aynı zamanda her şeyle Allah'ı bulmak ve bilmektir. Hava, su, dağ, taş, orman, deniz, nehir hep Allah'a anlatır. Atom, hücre, çekirdek, arı, yumurta, çiçek, balık, meyve, ağaç onun isim ve sıfatlarına aynı olur. İşte huzuru daimi bütün varlıklara bakıp Allah'ı hatırlamak onun isim ve sıfatlarını kavramaktır. Evet, daha önce de kısaca belirttiğimiz gibi iman bir binanın temeli veya bir ağacın kökü gibidir. Nasıl ki ağacın kökündeki değişim ve gelişim dallarında ve meyvelerinde etkisini gösterir, imandaki terakki de insanın ibadetlerinde duyarlılığa, devama ve gelişme sebep olur. Bu iman teknolojik alet ve makinelere hareket veren elektrik ve bedene canlılık kazandıran ruh gibi fonksiyonel ve etkilidir. Hiç şüphesiz bahsini ettiğimiz basma kalıp üstün körü ruhsuz cansız etkisiz kuru bir iman değildir. Kastettiğimiz Kur'an'da ve hadislerde anlatılan başta Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın ashabının ve maneviyat büyüklerinin yaşadığı coşkun hareketli, muhteşem imandır. İşte bu imanı Yüce Rabbimiz, binlerce ayetle anlatıyor. Belki diyebiliriz ki, Kur'an'ın yarısı, bu imanı anlatan ibret dolu ayetlerle doludur. Yoğun bir biçimde, Kur'an'ın imani ayetlerini açıklayan, Risale-i Nur'da anlatılan iman ise, Kur'an'ın istediği o coşkun ve fonksiyonel imandır. Bu iman, Rabbimizin sadece varlığını değil, aynı zamanda isim ve sıfatlarını, hatta şuunatını ve tecellilerini bilmekle elde edilir. Çünkü muhiddin Arabi'nin dediği gibi, Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır. Allah bilgisi diyebileceğimiz marifetullah, onun sadece varlığına inanmakla meydana gelmez. Onun bütün isimlerini, Sıfatlarını, şu unatını ve bunların zerreden kürelere kadar her şeyde, her varlıkta tecellilerini an be an, gün be gün görmekle, bilmekle, inanmakla elde edilir. İnsan kendi vücudunda, duygularında, alemdeki bütün varlıklarda bu tecellileri defalarca görmeli, her fırsatta tefekkür etmeli, Rabbine olan bağlılığını her an tazelemelidir. Zaten peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bir hadislerinde bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır demesi bu sırra işarettir. Ancak tefekkür uçsuz bucaksız, sınırsız, kuralsız bir kavramdır. Onu yapabilmek için bir kurallar silsilesi, bir program, bir rehber lazımdır. İşte Risale-i Nur Kur'an'ın imani ayetlerini anlatan muazzam bir programdır. Yoksa plansız, programsız, kuralsız hangi varlığın hangi cihetle Rabbimizin hangi isim ve sıfatına delalet ettiğini bilemeyiz. Onu ne kadar çok okuyup anlarsak o derece imanımız ziyadeleşir. Bu eseri şuurlu, planlı, dikkatli okumanın ve ondan hakkıyla istifade edebilmenin bir dizi kuralı vardır. Kurallara uyulduğu takdirde istifade artar. İman, nazarımızı, zihnimizi, dikkatlerimizi Allah'tan başkasından, yani masivadan alıp ona yönetmektir. Ne kadar zihnimizi dağıtan masivadan yüzümüzü çevirip ilgimizi Rabbimize yöneltirsek, o kadar imanımız parlar. Bunun içinde Kur'an'ın imani ayetlerini derinlemesine açıklayan eserleri yoğun okumak gerekir. Yüzeysel, üstün körü, göstermelik meşguliyet istediğimiz istifadeyi sağlamaz. İmanın bütün haşmetiyle hayatımızı hükmetmesini istiyorsak, her gün ve yoğun bir şekilde meşguliyetten başka seçenek yoktur. Kur'an'da en çok emredilen ibadettir namaz. Namazı emreden Rabbimiz olduğuna göre, bu ibadetin önemini de ancak, onun kitabı Kur'an'dan öğrenebiliriz. Namaz, Kur'an'da tam 70 kez emredilmiştir. Bunun kadar çok zikredilen, üzerinde ısrarla durulan başka bir ibadet yoktur. Her şeyi yaratan, her şeyin varlığını kudret elinde tutan, her şeyi idare eden Allah'tır. En basit bir amirin emri karşısında, hemen boyun eğen biz insanların, Kainatın yaratıcısının bunca emir ve ısrarı karşısında tir tir titrememiz gerekmez mi? Okulda öğretmenimiz, iş yerinde müdürümüz, askerde komutanımız bir iş için emrettiğinde derhal yapıp onların sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak isterken nasıl olur da Rabbimizin bu emirlerine karşı ilgisiz kalabiliriz? Nasıl olur da her şeyi elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e sanki kafa tutar gibi, sanki meydan okur gibi, sanki sen ne emredersen emret, benim daha önemli işlerim var dercesine namaz kılmadan durabiliriz. Peygamberimize aleyhissalatü vesselama Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sorulunca, vakti gelince kılınan namazdır buyurdu. Vaktinde kılınan namaz. Bu hadis gösteriyor ki namazdan daha üstün bir ibadet yoktur ve olamaz. Ayrıca namaz imandan sonra en önemli ibadettir değerli dinleyiciler. Kainatta ve İslam'da imandan sonra en büyük hakikat namazdır. Bakın Rabbimiz İbrahim suresi 31. ayetin mealinde ne buyuruyor? İman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar. Emredersin Rabbimiz İşittik ve canı gönülden itaat ediyoruz Namaz Miraçta perdesiz emredilmiştir Biz Müslümanlar Namaz müminin miracıdır Hadisinin hakikatini tam anlayamıyoruz Namazın Binler güzelliğinden sadece Bu özelliği bile Tek başına ona sarılmamız Ve onu vazgeçilmez kabul etmemize yeter Çünkü okunan her ezan Allah'ın namaz emrini hatırlatan, bizi O'nun huzuruna çağıran ilahi bir davettir. Her çağrı, ruhumuzun derinliklerine kadar bizi sarsan, sevinç ve heyecana boğan, coşkuya sevk eden bir ilandır. Düşünün bir kere, bizi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız veya bir büyüğümüz veya bir devlet başkanı huzuruna çağırsa gitmez miyiz? Devlet başkanının sarayında bir ziyafet olsa hiç geri durur muyuz? Bir insan düşünün ki Şevketli Sultanım seni sarayına çağırıyor, ikram ve izette bulunacak, takdir edip hazinesinden çok değerli hediyeler verecek şeklinde bir çağrı alsa ve buna karşılık benim işim var gelemem dese buna akıllı diyebilir miyiz? Hatta bir arkadaşının telefonuna cevap vermeyen, kimse var mıdır diyelim ki bizi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam huzuruna çağırıyor o tatlı hatıralarını okuduğumuz sahabeler gibi biz de onu göreceğiz sohbet edeceğiz koşarak gitmez miyiz inanın ben sürüne sürüne de olsa gider o yüce nebinin elini öperim bırakın canlısını mübarek kabrini ziyaret için hac etmeye güle oynaya gitmiyor muyuz Oysa bize namazı emreden yüce Rabbimiz, Bizim en vefakar dostumuz, En çok derdimizi dinleyen, Ve çaresini veren sevgilimiz, Her saniye bizi ikram ve hediyelere boğan sultanımızdır. O öyle yüceler yücesidir ki, Üzerimizdeki ikram ve ihsanını bir an kesse, Bir saniye bile yaşayamayız. İşte namaz, o sultanlar sultanıyla buluşmak, görüşmek, konuşmak gibidir, değerli dinleyiciler, müminler için. Ezanı her dinlediğimizde, hiç ertelemeden, şevk ve heyecanla, onun huzuruna koşmak gerekir. Çünkü, biz müminlere düşen vazife, zannediyorum bu olsa gerektir. Namaz, önce, önce, kendi zihnimizde, kendi aklımızda, kendi beynimizde, kendi şuurumuzda olması gereken yere oturmalı, bilinmesi gerektiği şekliyle bilinmeli ve sonrasında da ona göre davranılmalı değerli dinleyiciler. Onun için ezanlar okunup da biz bir haber ilgisiz, kayıtsız kalamayız. Bu, yeryüzüne gelen, yeryüzünde yaşayan, Allah'ın yaratmış olduğu, Allah'ın kulu olan her mümin için geçerlidir, değerli dinleyiciler. Bazen, bir yere gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki orada, işçi, amele, çalışan, hamal, hizmetçi, seccadesini sermiş, namaz kılıyor, diğer tarafta, patron, veya o işyerinin sahibi Sanki namaz kendisine emredilmemiş Kendisi o emrin haricinde kalmış Sanki yapmış olduğu işler Ticaret Namazdan daha önemli de Sadece bakıyor ve işine devam ediyor Onun için Namaz bize Allah'ımızın emri değerli dinleyenler Cenab-ı Namazı Rabbimiz nasıl anlamamız gerekiyorsa öyle anlamayı Hayatımızda nasıl önem vermemizi istiyorsa öyle önem vermeyi Nasıl huşu ve hudu içerisinde kılmamızı istiyorsa Öyle bir namaz kılmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin diyor Namaz faslına şimdilik ara veriyor Kısa bir aradan sonra inşallah aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız. İki melek iki yanında durur Sabah namazını kıldın zaman İki melek iki yanında durur İstirisen imanın olsun bütün. Hak olum der sana Rasulüm etim. Ölen namazını zaman. Hak olum der sana Rasulüm Böyle namazını kıldığın zaman Ten yere iner bütün melekler Meleklere tak olur felekler Kabul olur onda bütün dilekler İkindi namazın kıldığın zaman Kabul olur onda bütün dilekler Kedina namazını kıldı. Et bahçesini hak kendi bezer Şad olur müminler içinde gezer Kiramen bin sevabın yazar Akşam namazını kıldığın zaman Kiramen bin sevabın yazar Hamazını kıldığın zaman Namazdır müminlerin burası, haktala yakın eder ırağı, cennet olur onun durağı, yatın amazını kıldın zaman, cennet olur. Namazını kıldığım zaman Ecel yastığına koyunca başın Dökülür gözünden kan ile yaşın İman Kur'an olur senin yoldaşın Azra ile canın verdiğin zaman Azra ile canın verdiğin zaman Ile ilmi halinde bugün değişik bir soru var değerli dinleyiciler. Tesettür konusuna geçmeden bu soruyla ilgili ifadeyi arz etmek istiyorum. Kaş almak dinen caiz mi deniliyor soruda. Verilen cevap aynen şöyle. Sevgili hanımlar, Yüz kadın için, Yaratılışındaki güzelliğin yansıdığı aynası, Aynı zamanda da vücudunun odak noktasıdır. Allah yarattığı her şeyde olduğu gibi, Yüzü de ahenkli, dengeli ve son derece mükemmel halka ederek, adeta cemalinin tecellisini aksettirmiştir. Bu anlayışın esas alınmasıyla, yüz üzerinde keyfi değişiklikler, ağız-burun estetiği yapmak, Allah'ın Celle Celaluhu yarattığını beğenmeyip, insanın sahip olduğu şekil ve suretini bozma, Değiştirme, tebdil ve tayyir olarak ifade edilir. İşte bu insanları aldatma konusuna girer ki dinen yasaktır. Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunda şer'i hükmü İslam alimleri bir hayli meşgul etmiştir. İslam alimlerini. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili bir hadisinde Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin Buhari'de geçen bir hadis-i şerif buyurmuş olması bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur. Alimlerin çoğuna göre kadının Kocasına güzel gözükmek için Ve onun izniyle Yüzünde Kadınlara mahsus olmayan tüylerin Sakal Bıyık tüyleri gibi Bitmesi halinde Bunları alması Güzelleşmek için makyaj yapması Kaşlarının etrafındaki Dağınık tüyleri iki kaş arası Veya etrafı alması caiz olup Hadisteki yasak Kadının dışarı çıkmak için yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir. Malikiler ve bir grup alim ise bunu yaratılışı değiştirme olarak değerlendirdiğinden hiçbir şekilde caiz görmemekte ve mekruh saymaktadır. Sonuç olarak hadiste yasaklanan kıl koparmayı herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle Kadının yüzünde sonradan biten Ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını Sakal bıyık kılları gibi koparma değil de Başkalarına güzel görünmek maksadıyla Kaşları inceltmek Veya yukarıya kaldırmak için Kaş kıllarını yolmak Almak olarak anlamak daha doğrudur İnsan Allah'a inandığı İnanması ölçüsünde Rabbinin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımların Allah'ın Celle Celaluhu yüzlerine verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmeleri kulluğun gereğidir demiş. Yani kaş aldırmak caiz değilmiş ve Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem o ifade edilen hadisi şerif yani Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin meselesi kaşlarını aldıranlarla ilgili yoksa yüzünde ve burun altında dudak üstündeki bıyık yerinde çıkan tüyler sonradan çıkan tüyler olduğundan dolayı bunların alınmasında beis görmemişler alimler ama kaş aldırmak Caiz değilmiş Kıymetli Değerli radyo dinleyenleri Evet Zannediyorum Gayet açık Gayet net bir ifade Çünkü Bazı meseleler Öyle içimize yerleşmiş ki Artık o Sıradan adiyattan bir şey olmuş Değerli dinleyenler Değerli dinleyenler, Şimdiye kadarki hayat tarzımız ne olsa olsun, Ne yapmış olursak olalım, Aklımız, Nasıl ki elimizi, Ateşe uzatmamayı, Eğer bir şeyden, Sıcaklığından dolayı yanarsa, Elimizi hemen çekmeyi gerektiriyorsa, Bizim hal ve hareketlerimizle, Bizi cehenneme götürecek, Her türlü husustan, Bizi koymayı da emretmeli. Bu akılların ve akılların gereği. Bu noktadan Cenab-ı Hak insanımıza insaf versin, izan versin, akıl versin, idrak versin, basiret versin. Ve düz bir hayat, tek bir hayat yaşayalım. Değerli dinleyenler, doğal bir hayatımız olmasın. Şehir hayatımız ayrı, iş hayatımız ayrı. Tatil hayatımız ayrı, ailevi hayatımız ayrı, olmamalı değerli dinleyenler. Mümin her şeyiyle şeffaf, her şeyiyle net. Efendimizin hayatında öyle doğallik yoktu. Yani iki yüzlülük yoktu bağışlayın. O her şeyiyle ama her şeyiyle incelendiğinde, bakıldığında, görüldüğünde... Her haliyle İslam'ı anlatan bir hayata sahipti. Onun için bizler hayatımızda Hele hele bazı şahıslar Bazı insanlar Öyle davranışlarda bulunuyorlar ki Yaptığı işlerden dolayı insanlara hesap vermeleri katiyen mümkün değil. Ve ben de diyorum ki Yahu insanlara hesap veremiyorsunuz. Vermekten kaçınıyorsunuz. Vermemek için yaptığınız işleri gizliyorsunuz. Yaptığınız işlerin hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Be hey gafiller! Demekten kendimi alamıyorum. Gafiller sözünün suçu da bana ait diyeyim. Ama ne olursunuz sizler yaptığınız işin hesabını Allah'a ve kullarına verme duygu ve düşüncesi içerisinde hal ve harekette bulunun burada mahcup olacak burada gizleyecek burada yüzlerinizin kızaracağı şeyler yaparsanız ötede yüzleriniz aklanmaz zannediyorum Cenab-ı Hak bu yolda hepimizin yardımcısı olsun diyor yine bir sohbetin sonuna gelmiş bulunuyor yine her zaman olduğu gibi bir dua ve şiirimizle bugünkü programı bitirmek istiyorum her şey gönlünüzce olsun yüzünüzden tebessüm gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve Cenab-ı Hak o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyor hepinizi ve ona inanan tüm müminleri Allah'a emanet ediyor hayırlı günler diliyorum efendim Bismillahirrahmanirrahim Alemdeki her bir varlığı kendi uluhiyet ve rububiyetine alem yapıp, delil yapıp kullarının yürüyeceği yollara işaretçiler koyan alemlerin Rabbi Allah'a hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar Kainatın yüzüsü hürmetine yaratıldığı levule sırrının biricik sahibi hidayet rehberi Efendimize, aline ashabına salatu selam ediyor. Ey Rabb, emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen biz de geldik diyor ve bir kere daha ellerimizi açıyoruz. Rabbimiz. Gönüllerimizi ve cihanın dört bir bucağındaki bütün kullarının kalplerini iman lütfuna Yakin ufkuna, İslam'a ve ihsana açmanı diliyoruz. Gökte ve yerdeki kulların arasında bizim için vüd hüsnü kabul halket. Senin yüce dinine hizmet için çıktığımız bu yolda işlerimizi kolaylaştır. Umduklarımıza nail eyle ve üzerimize düşen vazifeleri yüzümüzün akıyla yerine getirmeyi nasip et. Ey her zaman gizli ve sürpriz nimetleriyle bizi lütuf saanakları altında sırılsıklam hale getiren Yüce Mevlamız bazılarını az çok sezip korktuğumuz ve bazılarını da hiç fark edemediğimiz için endişe bile duymadığımız tehlikelerden Dünyada ve ahirette bizi emin eyle. Şu kısacık fani hayatta altından kalkamayacağımız belalara maruz kalmaktan, kabrin ağır imtihanından, cehennemin kasıp kavuran ateşinden, yüce zatın hakkı için Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine bizi siyanet buyur. Ey günah ve kusurlarla alude kullarını çokça bağışlayan Gaffar, ve ey günahkarların hata ve isyanlarını setreden settar Salatü selamla kaldırdığımız ellerimizi bir kere daha efendimizi onun biricik aile fertlerini yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor ve bunları senden diliyoruz kabul buyur Rabbimiz. değerli dinleyenler 1880 1958 yılları arasında Bayburt'ta yaşamış ağlar babanın bir şiirini sizlere arz etmek istiyorum o Bayburt şivesiyle yazılmış ben hiç değiştirmeden olduğu gibi bu ağlar babanın şiirini sizlere arz etmek istiyorum Şiirin adı Safa geldiz. Merhaba efendim Gonca güllerim. Bu Vahdet haneye siz Safa geldiz. Ezel illa cevabından muhabbet muhabbet haneye siz Safa geldiz. İnşallah sayiniz fi sebilillah. Görüşüp kavuştuk Elhamdülillah Şehadet babımız Amin tu billah Bu irfan haneye siz safa geldiz Şefaat babının müftahı illa Cehennem kapusun açar kavmula bize Şefaatçi levla kelevla Şefaat zillinden siz safa geldiz. İlmu ü Ezel Ezel Hitabı Çift Secde Abı ile Aşkın Şarabı Altı Baba Miftah İlla Cevabı Belanın Sırrıyla Siz Safa Geldiz Bir Baptan Altı Cam Şehri Görünür El Esbü Anda Okunur Allah Nebi Zişan ispat Olunur Muhammed ümmeti siz safa geldiniz. Halk oldu mahlukat kuruldu vatan. Muhammed'e geldi pençeli ferman. Va tesimu bihablillah her derde derman. Allah'ın ile siz safa geldiniz. Elestü illası bizi kandurdi. Ma vesani zamir <gülüyor> gahı yandurdi. Ağlar babayı taate kındurdi bu hane kurbuna siz safa geldiniz.